71 ve 72 O gün bütün insanları imamlarıyla çağırırız. O gün kime kitap sağından verilmişse işte onlar kitaplarını okuyacaklar. Kır kadar zulüm olunmayacaklardır. Kim de onlara kim de burada kör ise ahirette de kördür. Yol bakımından da şaha sabık. Tapıktır. Bu ifadeler Allahü Teala'nın bir ümmet hakkında hüküm verdiği zaman, bu ümmetin peygamberlerinde getirmesini zorlamaz. Çünkü peygamberin muhakkak onların yaptıklarını aleyhinde şahidet etmesidir. Burada iman kelimesiyle kast olunan amellerin yazıldığı kitaptır. Bunun için Allahü Teala o gün bütün insanları imamlarıyla çağrılır buyurmaktadır. Şimdi burada kör ise ahirette de kördür. Yol bakımından da daha sapıktır. Burada ile dünya hayatı kastedildiği kör kavliyle de Allah'ın ayet ve delillerini hükşetlerini göremez denilmek istendiği bildirilmiştir. 73, 74 ve 75 onlar sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi bize karşı uydurman için seni fitneye düşürmeye çalışırlar. O zaman seni dost edineceklerdi. Şayet sana sebat vermemiş olsaydık Andolsun ki az da sonlara onlara meyledecektin. Ve o zaman biz sana hayatında kat katını, ölümün de kat kadını tattıracaktır. Tattıracak, tattırırdık şöyle bize karşı sana bir yardımcı da bulamazdı. Allah subhanahu ve teala Resulü'nü desteklediğini teyit ettiğini bildiriyor. Azgınların hilesinde kötülerin şerinden koruduğunu ve onun işlerini kendisini yönettiğini ona yardımı kendisinin üstlendiğini ve yaratıklardan hiç kimseye onu bırakmadığını Aksine onun velisinin, hafızının, koruyucusunun, yardımcısının, destekleyicisinin, galip getirecisinin kendisi olduğunu, onun dinini, ona düşmanlık edenlere üstün kılacağını, ona karşı çıkıp reddedenlere galip getireceğini, dünyanın doğusunda ve batısında onu muzaffer kılacağını haber veriyor. Kıyamet gününe kadar Allah'ın, Salat ve selamı onun üzerine olsun. 76 ve 77 neredeyse seni memleketten çıkarmak için zorlayacaklardı. O zaman senin ardından onlar da ancak çok az kalabilirler. Bu senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de bir kanundur. Sen bizim kanunumuzda değişiklik olamazsın. Bu ayet Yahudiler hakkında nazil olmuştur. Çünkü onlar peygamberler yurduna Şam'a yerleşmesini ve Medine'de ikametini terk etmesini bildirmişlerdir. 78 ve 79 Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Sabah vakti de zira sabah vakti görülmesi gerekli bir ibadettir. Geceleyin yalnız sana mahsus olmak üzere teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama gönderiverir. allah Teala üzerine fark kılınmış olan namazları vakitlerinde eda etmesini emrederek güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl buyurmuştur. Zâbid bin Abdullah'tan gelen bir rivayette ben Ali'sülâtü vesselamı ashabından dileyenleri davet ettim. Yanında yemeklerini yediler. Sonra güneş zevala erdiği vakit çıktılar. Ali'sülâtü vesselam çıktı ve dedi ki ey bu vakit çık. İşte bu güneşin batıya yöneldiği zamandır. Evet. Buna göre bu ayet 5 vakit namazın vaktinin girdiği anı belirtmektedir. Çünkü güneşin batıya yönelmesi gecenin karanlığına kadar olan zamandır. Namaz vakitlerinin tahsilatı Resulullah'ın fiil ve sözlerinde tevatır yoluyla birçok hadis-i şerifte gelmiştir. ve Vesselam Efendimiz cemaatle namazın tek başına namazı üstünlüğü 25 derecedir. Gece melekleri ile melekleri sabah namazında toplanırlar buyurmuştur. Ve Bedevi'nin biri ve Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü bana namazın vakitlerini anlatır mısın? Ona zaman diye soracağım da sen bizim arkamızda iki gün namaz kur sonra gel diye buyurmuştur. Sabah namazını kıldıklarında kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak bir vaziyetteydi. İkinci gün sabah namazını kıldığımızda güneş neredeyse tam tepemize duracaktı demiştir. Öğlen namazını kıldığımızda gölgeler doğuya, güneş batıya tam meul ettiği anda ikinci günse her cismin gölgesi bir misline ulaştığında kıldı demiştir. İkinciyi her cismin gölgesi bir misli, ikinci günse İki olduğunda kıldı demiştir. Üçü, e, akşam namazını ise güneş tepeyi hemen aşınca yatsıyı ilk yıldızlar çıktığında ikincisi günün ise gecenin tam yarısında yatsıyı kılmıştır, buyurmuştur. 80 ve 81 Ve de ki Rabbim beni doğruluk yerine koy ve doğruluk yerinden çıkar. Ve katından bana destekleyecek bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yıkıldı. Ne batıl zaten yıkılacaktı. İbn Abbas'tan gelen nakilde arkadaşları, Ali vesselam Mekke'de bulunuyordu. Sonra icd etme geldi, Allahü Teala ve de ki, Rabbim beni doğruluk yerine koy ve Doğruluk yerinden çıkar ve katından bana diyeceğim bir kuvvet ver buyurmuştur. Yine de ki hak geldi batıl yıkıldı muhakkak batıl zaten yıkılacaktı. Bu da kureşli kafirlere tehdit ve uyarıdır. Çünkü Allah-u Teala içinde şüphe bulunmayan hakkı ve daha önce bilmedikleri gerçeği kendilerine getirmiştir. Bu gerçek Allah'ın Kur'an ile beraber gönderdiği ilim ve saydalı ameldir. Batılları yıkmış, yerle bir etmiş, mahvetmiştir. Çünkü hak ile birlikte batıl durup dayanamaz. 82 Kur'an'da müminler için rahmet ve şifa olanı indirir, Zalimler için ise ancak suçlarını artırır. Bu ayetin manası Mü'min ona düyünce ezberler, korur ve yararlanır. Zalimler için ise ancak hüsnanı artırır. 83 ve 84 İnsana nimet verdiğimiz vakit yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de ümitsiz olur. Peki herkes yaratılışına göre hareket eder ve Rabbimiz kimin yol bakımından daha üstün olduğunu en iyi bilendir. allah Teala'nın insana bir darlık gelince yan yatarken, oturur ve ayaktayken bize yalvarıp yakarır, biz darlığını giderince başına gelen darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamışa döner buyurmuştur. Ve Rabbimiz herkes yaratılışına göre hareket eder. Yani kendi cephesine göre, kendi durumuna ve tabiatına göre hareket eder. 85 Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbim'in emrindedir. Ve size bilgiden ancak çok azı verilmiştir. İman Ahmet'ten gelen rivayette Abdullah ibn Abbas şöyle nakleder: Ben Medine'nin meralarında Ali sallallahu aleyhi ve sellem'le geziniyordum. O bir hurma dalının üzerine dayanmıştı. Bu sırada Yahudilerden bir topluluğa rastladı. Onlar birbirine dediler ki: "Ona ruhtan sorun. İşlerinden biri sormayın." dedi. Abdullah ibn Mes'ud der ki: "Hazreti Peygamber'e ruhtan sordular ve 'Ruh nedir ey Muhammed?' dediler." Hazreti Peygamber hurma dalına dayanmaya devam etti. Abdullah Mesut İbni Mesud diyor ki öyle sanıyorum ki o sırada kendisine gelen vahide sana ruhtan sorarlardı ki ruh Rabbim'in emrindedir ve size bilgiden ancak çok azı verilmiştir. Ayeti nazil oldu. 86'dan 89'a kadar eğer biz istemiş olsaydık sana vahyetmiş olduğumuzu götürürdük. Sonra onun için bize karşı duracak bir vekil bulamazdım Ancak Rabbim'den bir rahmet iledir. Muhakkak ki onun sana olan lütfu pek büyüktür. Peki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için toplansalardı, birbirine yardımcı da olsalar yine de onun bir benzerini getiremezlerdi. Ant olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği çeşitli şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu pek nankör oldu. Allah-u Teala kulu ve şerefli Resulü Muhammed'e değerli Kur'an'ı vahyetmekle ne büyük lütuf ve ihsanda bulunduğunu hatırlatıyor. O Kur'an ki batıl ne yönünden ne de arkasından sızabilir. O hakim ve hamid olan Allah'ın katından inmedir. Buyurmuştur. İbn-i Mesud der ki Ahir zamanda Şam tarafında Kızıl bir rüzgar insanları vurur. Hiçbir kimsenin elinde musaf Kalbinde ayet kalmaz. Buyurmuştur. 90'dan 93'e kadar Dediler ki Sen bize yerden bir kaynak Fışkırtıncaya kadar Sana asla inanmayacağız Veya Hurmalıklardan ve üzümden Bahçelerin olsun ve aralarında ırmaklar akıtmalısın Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize Parça parça düşüresin Veya Allah'ı ve melekleri Karşımıza geçiresin Yahut da Altından bir evin olsun Veya göğe yükselesin Oradan bize okuyacağımız bir kitap indirinceye kadar senin yükselmene de inanmayacağız. Peki tenzih ederim Rabbımı ben peygamber olarak gönderilmiş bir beşerden başkası değilim. <gülüyor>